Bismillah aleyhi, ve elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah ve bağat. el temari'nin ikinci kısmı, kaide bölümü. el ismin. ismun yedullu ala men game bis serigati. es sariq kelimesi serga ile yani hırsızlıkla, çalma ile kıyam eden, yani bu işi yapan kimseye delalet eden bir isimdir. Vehu ve müştakun min serika yesriku. Ve o yani esrarı kelimesi serika yesriku kelimelerinden fiillerinden müştaktır, türemiştir. Ve yusen mesme fa'ilin ve o ismi fa'il diye isimlendirilir. İsmul fa'il ismun. Mesuqun lima vqa minhul fiyolu. İsmul fa'il Minhudan başlıyorum tercüme. Fiilin kendisinden vakit olduğu şey için sigalanmış bir isimdir. Vehu ve ala vezni fa'ilin ve o fa'ilun vezni üzeredir. Anladınız mı burayı? Bir fiil eylem. Bu fiil eylemi. Yapan manasına isim fail diye isimlendirilen failun üzere elde edilen bir kelime, isimle bahsediyor. Failun üzere Bunu bütün fiiller uygulayabiliriz. uleyebiliriz. Örne önce örnekler söyleyelim, sonra örnek dışından başka örnekler söyleyelim ki iyice yerleşsin. <gülüyor> Alime Alimu fiilinden Alim. alimun. Yani bilen. Bilme fiilinden bilen. Cehule yehculudan -câ cahilun. Failun üzere cahilun. Cahil olan zehebe yezhebudan zahibun ketebe yektubudan dan katibun derese yedrusu dan darisun nazara yanzuru dan nazirun qara yaqrau dan yeftahudan fatihun ila fil Fiilden elde edilen failun vezninde ismi fail. O fiili yapan, eylem yapan kimse. İstagric minad dersi esma'el fa'ilinen varidete fihi. Dersten onda varit olan fail isimlerini çıkart. Ve kurun me'a kulli vâhidin minhal fi'len lezhtukka minhu ale'n nahvi't tali. Ve Gelen nahib, örnek üzere, ondan türetilmiş olan fiili her birisiyle beraber zikret. Yani ismi failleri bulacağız. Sonra yanına bu mazisi ve muzayisiyle beraber. Şu fiilden türemiştir diyeceğiz. Okuma parçasını açacaksınız. İsmül e, fail hangisi ise, Mesela rasibun. Kem rasibun. Neydi bunun mazisi? Burada ismi fail rasibundur. Rasibe yerse budan türemiştir diyeceğiz. Bunun gibi isim failen hepsini çıkartacağız ve hangi fiilden türediğini zikredeceğiz. Gelen örnekte şu: İsmi'l faili sariqun. elfi leştukka minhu. kendisinden türetildiği fiil ise seraga, isriğu. Bu şekilde istiyor. Bir fiilden failun mezun <gülüyor> türetilmiş başka bir isim, isim fail deriz buna. Onun ismi Fiilen o fiili istiyor. yapan herkes için ortak isimdir. <gülüyor> O fiili, eylemi yapan herkesin ortak isimdir. Katip mesela. Ne demek katip? Nereden türeme? Ketebe, yektubu. Yazma işini yapan herkes nedir? Katiptir. alime Bilme işini yapan herkes nedir? Alim. Alimdir. Talibun. Ne demek? Talep eden, ilmi talep eden herkes nedir? Ta Taliptir. Yani. Niye? Çünkü failin nezun üzerine bir kelime. Evet, suğ esma'il failine min ef'al li Gelen fiillerden e, fail isimleri yani veya isim failleri sigala. Çek. El fiulu gatele yaktulu. İsm-i fail katilun. Evet. Cehile helu cahilun. cahilun. cahilun. Raka yerke'u raki'un. Raki Celese yeclisu Raki. cahilisun. Şehide hedu şahidin ilahir devam ediyor. Anlaşıldı. Bunlar okuyup geçiyoruz. <gülüyor> Laibe yel abu se'ale yeselu ekele yekulu alime ya'lemu secede yescudu rakibe yer kebu hademe yahdu dumu ve yahdimu bu hizmet etti manasına gelir. Kerihe yekrahu kerih görme, çirkin görme. E, a'ale ya'li akletme, düşünme, verae yeb rau yaratma, emra yemru emretme fiiller. Bunların isim fiillerini yanına yazıyoruz. Fa'ilin veznü üzere. Ayn esma'il faili nefi'i aili. Dilen şer'de fail isimlerini veya ismi failleri tayini, belirle. İlk cümle men katilü aliyin radiyallahu anhu. Ali radıyallahu anh'ın katili yani onu katledeni, öldüreni kimdir? La ten heris sa'ile isteyeni, sa'il dilenci için kullanılır, dilenciyi azarlama. Ele şahidun ala ma söylediğin şeye şahidin var mı? Ne Leda biliyorsunuz, inde manasında kullanılırdı el mecusiyu abidun nari mecusi kimse ateşe ibadet edendir. Zalikar raculul calisu emamel mihrabi alimun kebirun min afganistane. Mihrabın önünde oturan o adam Afganistan'dan büyük bir alimdir. El bu kurati kademin ente. Sen ayak topu oyuncusu musun? veya futbol oyuncusususun. Zannul akili hayrun min yaqinin cahili. Duvar yazısı gibi bir söz. Akıl kimsenin zannı yani akıllı kimsenin zannı cahilin eminliğinden, yaqininden daha hayırlıdır. şaltu zalike ve ene karihun lehu. Burada halv ile geldi. Öyle tercüme edeceğim. Ona dikkat edin. Ben onu kerih yani çirkin gördüğüm halde onu yaptım. Fatihul Endelusi, Tarık bin -e Ziyad'ın. Endelüs dediğimiz e, ülkenin fatihi, fethedeni Tarık bin Ziyad'dır. Rahimehullah. An es-Sıbni Malikin Radıyallahu anhu gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeti ale'n nasi zamanun es-sabiru fihim ala dinihi kel qabidi alel cemri. Revahu Enes bin Malik radıyallahu anh'tan o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara zamanın bir zaman gelecek dini üzere onların içerisinde sabreden kimse es sabreden sanki kor ateşi tutan kabzeden avuçlayan kimse gibidir. Onu Tirmizi'yi İmam Tirmizi, Rahimahullah, rivayet etti. Hadisi anladık mı? İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki insanlara ulaşacak, öyle bir zaman olacak ki o zamanda dini üzere sabredenler, o insanların içerisinde sabredenler sanki kor ateşi kabzalayan, avuçlayan kimse gibi olacak. Canı çok yanacak. Din yaşarken canı çok yanacak. Eziyet görecek. Kabzalayan olur mu? E sabir sabreden. Gabit, kabz eden, avuçlayan. Cemrun ise kor ateş. Gâlet-i âlâ yurîdûne ey yâhrucû minennâri ve mâhum bi'kharicîne minhâ ve lehum azâbun mûgîm. Maide 37. Burada da hal-vâvile geldi. Ve mâhumdan başlama yüzden tercüme ederken. Ondan yani ateşten çıkıcı, çıkacak olmadıkları halde onlar ateşten çıkmayı istiyorlar. Ve onlar için mukim, devamlı, kalıcı bir azap vardır. Allah bizden onlardan yapmasın. Evet, bu ayet ve ondan önceki bulduğumuz hadis başta olmak üzere bu cümlelerdeki bütün ismi failleri işaret edeceğiz. İsmi fail anlaşıldıysa, şimdi başka bir kaideye geçiyoruz. İsmi fail neymiş? Fiilden türeyen. O işi yapan, o eylemi yapan kimse manasına fa'ilun vezn üzere. Türetilen bir kelime. İsmi fa'il. Evet. Şimdi başka bir isme geçiyoruz. Mesrugun ismun yedülü alama vegaat aleyhis serigatü Mesrugun da öyle bir isimdir ki aleyhi üzerinde serga fiili yani çalma fiilinin vaki olduğuna delalet eden bir isimdir. Çalma fiili neyin üzerinde cereyanet değilse, vaki olduysa işte ona da mesrugun diyoruz. Evet, çalınan oluyor. Çalma eyleminin yapıldığı şey yani. Yapana sarigun. Yapılana, çalınana mesrugun. İsmi fail ve isme bizim dilimizde çok fazla. Katil ve maktul. Katip ve mektup. Mektup ne demek? Yazılan şey. Yazılmış olan şey. Ve huve muştakgun min suriqa o yani mesrugun ismi suriqadan türemiştir suriqadan yani meçhul fiilden türetilmiştir ismin fail malum sıyqadan ismi mef'ul meçhul, meçhul sıyqadan ve yüssem mesme mef'ulin ve bu ismi mef'ul diye isimlendirilir adlandırılır İsmü'l mef'ul ismun mes'uğun min'el fi'li'l mebni'i'l meçhuli lidelaleti ala ma veqa'a aleh'l fi'lu. İsm mef'ul öyle bir isimdir ki en sondan başladı. Üzerinde fiilin vaki olduğu, ortaya çıktı, cereyan ettiği şeye delalet etmesi için, delalet için meçhule bina edilmiş fiilden sigalanmış bir isimdir. Ama isim fail Maalübe bin fiilden fiilden ee, sigalanmış idi. Ve ala vezni mef'ulin minel fiilis sülâhîl mücerredi. Ve o sülâhî mücerret fiilden mef'ulün vezni üzeredir. Sülâhî mücerret neydi? Aslen üşafir bulunan ve hala o halde de duran. Aşağıya geçmeden önce bir örnek yapalım. Ketebe'den örnek verelim mesela. Ketebe fiili Yapan için ketebe-i türetilir. Katibun. Yapılan ise, ketebe fiilinin cereyan ettiği şey neyse, o da kütübeden türetilir. Oradan alınır. Mef'ulün ve üzere Mef'ulün ve zünzere. Mef zünzere. Mektubun. Ne yani? Katibun yazan olduğu gibi mektubunda yazan. yazılan. Yazılma işlemi yapılan. Evet. İsagret <gülüyor> minet dersi ism al mifûli nel varıdete fihi. Dersen onda varıt olan ism al mifûlü mifûl isimlerini çıkart vezkur mea kulli waheedin min hel fiylel müştaka minhu alen nahbid tarii. Gelen nahib örnek üzere ondan türetilmiş fiili her biriyle beraber zikret. İsmifül zikredeceğiz. Bu ismifül hangi fiilden türetilmiş onu da zikredeceğiz. Örnekte şu: İsmu'l mef'ûli mektubun. Onun fiili ise el fi'lu kutibe, yuktebu. İsmi fail malûm sıgadan ismi mef'ul meçhûl sıgadan türetilir. Sûg esmâ'l mef'ûlîn min el af'âli Gelen fiillerden mef'ûl isimlerini sıgala. El fi'lu qutile, mektûlün. Onun nedir? İsmil mef'ulüdür. Maqtulun. Niye nasıl bulduk bunu? Mef'ulun vezn üzere olacak. Ulime. Ma'lumun ma İşte bu. Ma Su ile meş'ulün. Ul. Mes Mes'ulün, mes'ul. Mes Şeribe. Meşrubun. Dilimizde var mı? Meşrubat. var. Işte. İçilen şeyler. Buraya Makruun. Makru'un Güzel Makruun. Vucide, kusire, vulide, kurihe, ukile, dufine Dufine, define, dufine Defne olundu, gömüldü ha. Gusile, hulika ve fusile Fasile, fusile, ayrıldı Fas olun, ayrıldı Ayyin esma'il failine ve esma'il mef'uline fi ma'yeli. Gelen şeylerde Fail isimlerini ve meful isimlerini tayin et. Belirle, da hattan vahiden tahtel ula ve hattaynı tahtel saniyeti. Birincinin altına yani isim failin altına bir çizgi koy ve ikincinin yani ismefulun altına iki çizgi koy. Bu şekilde ismi faili ve ismi mefulü ayırdat. Galel mudiru li talibeyni Müdür iki taleveye dedi ki, men min kumet daribu ve menil madrubu. İkinizden darbeden vuran ve madrup vurulan kimdir? Ferral katilu ve nuglel maktulu ilel mustehfa. Katil firar etti, kaçtı ve maktul ise, yani katleden, öldürülen ise hastaneye nakli olundu. Nakleden nugle. Gabadna alessariqi velakinnena lem necid ledeyhil malel mesruqa. Gabada neydi? Avuçlamaktı. Burada yakalamak manasına. Hırsızı ettik, Yakaladık. Lakin onun yanında mesruk yani çalınmış malı lem necid. Bulamadık. Ezanul mescidin nebeviyyi mesmuun fi jami'i ahya'il medinetil münevverati Mesciid-i Nebevi'nin ezanı Medine-i Münevveren'in bütün mahallelerinde mesmudur, işitilir, işitilendir. Gülteyl bakkali, bakkala dedim ki: "Ey yucedule deyke de ca gün Senin yanında ya sende boğazlanmış tavuk bulunur mu? Mezbuhun ve beha yezbehu zabih mezbuh hadet talibu mefsulun bu öğrenci ayrılmıştır, ayırt edilmiştir. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil haligay. Bu manada bir hadis var ancak Arapça lafızları bu şekilde mi bilmiyorum. Haliga masiyette, isyanda mahluga itaat yoktur. Evet. Yaratana masiyet isyanda, masiyet günah ve isyan ikisine içerir. Yaratana isyanda yaratılmışa itaat yoktur. Taat, itaat yoktur. Hazâ beydun meslûkun bu haşlanmış bir yumurtadır. Beydun Meslu mesluk Se kadın Haşlanmış an ibn Umera Radyallahu anhuma Gale Abdullah bin Ömer Radyallahu anıma'dan şöyle dedi Ehazer Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemme bi menkibi vele Rasul Sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu ehaze tuttu ve şöyle buyurdu. Kün fi dunya ke garibun ev abiru sebilin. Revahul Buhariyü. Buhari onu rivayet etti. Ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a radıyallahu anhümaya, Dünyada kun ol. Ne ke enneke, sanki sen garip gibi, yabancı birisi gibi ol. Ev abiru sebilin. Yoldan geçip giden yolcu gibi ol. A bir aslında geçip giden demek. Geçen, giden, karşıya geçen. Sebil'de yol. Bu ikisi bir kalıptır. A bir sebil, yolcu demek. Yolu geçip giden. Evet, sen dünyada yabancı gibi veya yolcu gibi ol. Bir de galete Teâlâ in Allahe faligul Ben ve nevâ. Muhakkak ki Allah'a Habbı, yani tohumu, taneyi, falık, yarandır. Ve neva ve çekirdeği yarandır. Muhakkak ki Allah tohumu ve çekirdeği yarandır. En'am suresi 95. Falık, felakadan, yarmak. Hab, az önce görmüştük, tane, tohum, neva ve çekirdek. Temel ve Gelen şeyler düşün. İştera, yeşteri, işteri. Bunun aslı şeradır. Başına bir hemze, faal aynı aynayla bir teziyadesiyle iftial babına girdirilmiştir. Sülasi, mezit, humasi diye isimlendirilir. Yani aslı sülasi olan ama beşli bir fiile dönüşmüş fiildir. Dolayısıyla şeradan ele alırsak bu fiil nasıl bir fiildir? Nakıs fiildir. Yani son harfi illetli bir fiildir. İştera yeşteri. çekeri böyle. Emir fiili olursa ne yapıyorduk? Son harf cezmedir. İşteri. Ya ne yaptı? Hasfedildi. İşteri. İştera satın aldı. Müşteri buradan türemedir. Müşteri satın alan demek. Yeşteri muzarisi. işteri emri. Satın al. Bununla ilgili birkaç cümle ''Bikemiş terayte his saate'' Bu saati kaça satın aldın? ''Maza turidu en teşteriye fil mektebeti'' Mektebe, kitaplık, kütüphane içinde kullanılır. Kitap evi içinde kullanılır. Kitap evinde e, neyi satın almak istiyorsun? ''La teşteri hadel mu'ceme'' Ne ile gelmiş? Bu mu'cemin bu sözü, ''La teşteri'' satın alma. işteri zâke fe innehu ahsenu'' Onu satın al çünkü o daha iyidir, daha güzeldir. Gâlete âla inna Allaha eştera minel müminîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cennete. Tevbe suresi 111. ayet. <Gülüyor> Muhakkak ki Allah müminlerden nefislerini, canlarını ve emvâlehum ve mallarını cennet onların olmasına karşılık satın almıştır. Veya satın aldı. Dokuzuncu temarin ma enebi gafilin hadihi men nafiyetu. Buradaki ma nafiye nefi mastır Yani olumsuzluk ma'sıdır. ve hiye min ehavati leyse o leysenin kardeşlerindendir. Yedekolu alil cümlesi ismiyeti isim cümlesinin üzerine dahil olur girer feter faul isme ve tensibul habere. Dolayısıyla listenin kardeşlerinden olduğu için ismi refeder ve haberi nasbeder ve tüsema mel hijaziyete aynı zamanda da bu hijaziye maası diye isimlendirilir nahvu ma haza beşeran Yusuf 31 bu bir beşer insan değil ve yak terinu haberuha bil ba'iz zâideti bazen onun haberi zâid fazlalık bir bi harf cennep iktiran eder birleşir nahvu ve mallahu بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ Bakara 74 Allah yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Bunun gene örneği مَاَنَ bir Parçalı dolayı geçti. Burada kaydı olarak da anlattığı örnek verdiği cümlenizi kullandı. Madan sonra, leyseye benzer Madan sonra, leyse de olduğu gibi ma'nın haberine bazen bir harfçeri ihtira eder, birleştirir. Bu fazlalıktan geliyor, anlama hiçbir katkısı yok, ancak hareketkisi var. <gülüyor> <gülüyor> Maene bir gafilin. Neyse de bunu görmüştük. Lesu bir gafilin mesela, lesu bir talibin. Eğer bir harfciyle kullanılırsa haber, birden dolayı kesr alıyor olur. Bir harfci olmazsa ma ha da beşaran gibi mensup geliyordu. Çünkü çünkü Leysa ve kardeşleri ne yapardı? İsim cümlesinin başına geçer. Müptedayı ref eder. Kendisine isim olarak alır. Haberi nasip eder. Kendisine haber olarak alırdı. Buradaki leysenin kardeşi olan Ma'da e, Ma-i Hicaziye'de isimlerden bu da aynı işleri yapar. Bazen bir harfi ile gelir. Ziyade olarak. Bazen bi'siz kullanılır. Ayette de geldiği üzere. Yani Herkesinde ayetten örneği var. ma ha da bir bi olmaksızın geldi. Ve mallaahu bi gafilin amma tam bir bir bir ile geldi. İkisinin de örneği hem Kur'an'da var, hem de zaten kayıt olarak bunu söylüyor. Evet, İkrail misale, misali oku tüm edhel mel hijaziyete al-el Gelen cümlelere, sonuna gelen cümlelere e, hijaziye maasını girdir. Leisiye benzer ma. Olumsuzluk nefi manası olumsuzluk değil manasına. Bazen le ise gibi bir harfice ile gelir, bazen bir harfice gelir. Bir harfice ile geldiği zaman harfice olduğu için hareket ikisini gösterir. Harfice geldiği zaman le ise de olduğu gibi haberi mensup gelir. Ma'nın haberi mensup gelir. maane bir gafilinde, ma'nın ismi enedir. Bir gafilin ise haberidir bir harfi gelmek gelmeksizin, olmaksızın gelseydi ne olacaktı? Ma'ene len olacaktı. Her ikisine kullanmak caizdir. Ente müçtehidun cümlesini ma'ene kullansak ma ente müçtehiden de diyebiliriz. Veya ma ente bir müçtehidin de diyebiliriz. Herhangi bir şart olmaksızın. Zayid bin'de şart vardı. Buna şart olmaksızın. Ha, doğru. <gülüyor> Onda iki tane şart vardı. Evet. Ene gariun, nahnu e, tüccarun ve huve garibun cümlelerini siz bu şekilde yapacaksınız. İki şekilde. Yani hem bir hariciler hem bir hariciler. Üstteki örnekte. Evet, üstteki örnekte olduğu gibi. Hatim-u dariyal ef'al latiyeti. Gelen fiillerin müzariisini getir. Kefele yekfulu kilitlemek. Gafale ya filu gafil olma. Habersiz olma. Gerisini sadece mazisini okuyorum. siz bulacaksınız. Feleka yarma. İkiye ayırma, yarma. Esefe üzülme, eseflenme. Nehera Bunun bir çok manası var. Nehrin akması gibi bir de azarlama manası var. Ama burada parçada kullanılan neydi? Azarlama. Laten La her diyordu. Azarlama. Abera, aberanın da birçok manası var. Tabir etme e, gibi. Geçip giden. Vere de varit olma, bulunma. Ferra, firar, bizim dilimizde de yürüm zaten. Kaçma. Sebega, geçme. Yok. Sabık diyoruz ya. Geçme, geçip, öne geçme. Önde olma. Yani. Sebega, öne geçme, sabık olma. Sebega ise Haşlama, suda haşlama. Hati, Cemal esma'il, Atiyye'ti gelen isimlerin cemisini getir. Yetimun, Uflun, Cihetun, Abidun. Size başka kelime var mı? Tamam, bu kelimelerin de cemisini getireceksiniz. Burada da elin kısımlarının isimleri var. Ortadan başlayalım, ayağdan yani Er <gülüyor> Rahatü, avuç içi aya. Baş parmak el-ibhamu. işaret parmağı el-sebbabetu. Orta parmak el-vusta. Yüzük parmağı el-binsiru. Ve serçe parmak. Küçük parmak el-hınsaru. Şu boğumada da, her bir boğuma da un-mületün denir. Boğum. Her birisi un-mületündür. Hangi parmak olursa olsun. Boğum demek. Parmak boğumu.